Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ciğer parelerini konuşmak, o evin meyvelerini konuşmak, Efendimizin şu sözünü hatırlatacak bize, şu ikisini görüyor musunuz, şu ikisini? Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir diyecek. Efendimizin nasiplerini konuşacağız. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin Nasiplerini konuşmak, kendi nasiplerimizi konuşmaktır. Onun nasıl nasibi bilmiyoruz. Artık Efendimizin o andaki ruh dünyasında neler var onu bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ım ben onları seviyorum. Senin de onları sevmeni ve onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum diyecek. Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis okudum size. Ben onları seviyorum. Senin de onları sevmeni, onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum diyecek. Hasan ile Hüseyin demek ne demek anlıyoruz değil mi? Aslında buradan Rabbimizin memnun olacağı bir şeyi konuşacağız. Eğer sevmeyi becerebilirsek ve seversek o sevgi bize, ve vesselam Efendimizin sevgisini kazandıracak inşallah. O sevgi bize Rabbimizin sevgisini kazandırtacak inşallah. Zaten başka bir amacınız var mı Allah aşkına? Siz bu dünyada Allah'ın sevgisini kazanma adına, gayret adına başka bir şeyi ortaya koyuyor musunuz? Kulluk bize bunun ötesini koydurur mu? Bütün amacımız ne olmalı? Allah'ın sevgisini kazanmak olmalı. Efendimiz onun yolunu gösterdi bize. İstiyor musunuz Allah sizi sevsin yolu buradan geçiyor. Sevin benim ciğerparelerimi Allah da sizi sevsin. Sevin onları ki Allah'ın sevgisini kazanabilirsiniz. Dolayısıyla ehli beytin meyveleri demek Allah'ın sevgisini de bizlere kazandıracak inşallah. O halde ara ara hatırlattığım bir cümle var ya o cümleyi hiç unutmayalım. Her daim aklımızın bir köşesinde olsun. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah diyelim. Onun sevdiklerini sevmeyi kendimizin üzerinde bir yükümlülük olduğunu unutmayalım. O sevmişse bize de düşen sevmektir elbette ki. Ehlibeytin meyveleri demek bakın neler söylüyormuş bunlar. Ehlibeytin meyveleri demek... Cennet gençlerinin efendileri demektir. Öyle demişti değil mi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hasan ve Hüseyin'e? Onlar genç, cennet gençlerinin efendileri demişti. Ama burada bir noktanın üzerinde durmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bizim aşere-i mübeşşere olarak bildiğimiz on kişiyle cenneti müjdelendirilmesini sınırlandırmadı. O aşere-i mübeşşerenin özel bir durumu vardı. Bir gün mesele o olur onu biraz daha detaylandırırız. O özel bir mesele o 10 kişiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda onların cennetle müjdelendiğini beyan etti. Bildiğimiz bir hakikat var ki Efendimiz birçok sahabiye bu müjdeyi verdi. Bazen toplu bir biçimde Rıdvan beyatına katılan 1400 sahabiye Kur'an'dan aldığı ilhamla dediği gibi Bazen Bedir ashabına 313 de söylendiği gibi bazen de birer birer Ammar bin Yasir'e, Selman-ı Farisi'ye, Miktat İbni Amr'a, Ara Ara Abdullah İbni Selam'a, Ümmü Varaka'ya, Ümmü Süleym'e söylediği gibi Onlara da cennet müjdesini vermiştir ki bu müjdeyi Efendimizin kendi inisiyatifinden vermesi mümkün değildir. Ona o müjdeyi verirten elbette ki Rabbul Alemin olan Allah'tır. Gerek burada Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e de cennet gençlerinin efendisi demesi ve onun dışında da başka hadislerde cennetle müjdelemesi, gerekse diğer sahabilerin cennetle müjdelemesinin Şöyle bir hikmeti var aslında. Bir o müjdeyi hak edene verilen bir mesaj. Bir de o müjdeyi duyana verilen bir mesaj var. Bakın çok önemli bir meseledir bu. O müjdeyi duyan... Belli zaten. Şimdi Hazret Hasan'a, Hazret Hüseyin'e, adını andığım diğer ashab-ı kiram efendilerimize Efendimiz cennetle müjdelediği zaman onlara verilecek en büyük sözü söyledi, en büyük ödülü verdi. Onlar da aldılar bir ömür boyu Cennet gibi cennette yaşar gibi cennete doğru yürüyüşlerinde en ufak bir sapma göstermeden o istikamet üzere olan hayatlarını istikamet üzerinde de noktaladılar. Onlara ait olan bölümde herhangi bir sıkıntı yok. Asıl o müjdeyi duyanlar, o günün insanları ve bugün bizler o müjdelenmekle alakalı Bizim dünyamıza söylenmiş bir şey var. Nedir? Teşvik var aslında orada. Ne yaptılar onlar cenneti kazandılar? Yapın aynısını cennet sizindir. Mesaj budur aslında. Ne yaptılar onlar? Nasıl bir kamet ortaya koydular ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından cenneti müjden, müjdelenmesini ettiler, siz de aynısını yapın, cenneti siz de kazanın. Çok iyi anlamıştı bu mesajı. Bakın Abdullah İbni Mesud kendi döneminde yaşamış tabiinin büyük alimlerinden Ebu Yezid'e bir gün şunu diyecekti. Ey Ebu Yezid Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni görmedi. tabiinden diyoruz bakın seni görmedi ama eğer seni görseydi seni çok severdi. Niye? Abdullah İbni Mes'ud çok iyi biliyor. Efendimizin nelerden hoşlandığını. Hangi kul Efendimiz'i şevklendirir? Nasıl bir amel insana cenneti kazandırır? Nasıl bir duruş insana dünyadan cenneti kazandırtır? Kendisi de cennetle müjdelenmiş olan Abdullah İbni Mes'ud bunu çok iyi biliyordu. Bildiği için söyledi. Dolayısıyla bugün Cennet gençlerinin efendisi dediğimiz zaman sakın bu işin tarihte kalmış bir müjde olarak algılanmasına meydan vermeyin. Zihinlerinize onu telkin ettirin ki Hasan'ın ve Hüseyin'in üzerinden onların kulluk adına ortaya koyduklarının üzerinden cennet kazanılır, cennet müjdesi alınır biz duysak ya da duymasak da. Dolayısıyla ehli beytin meyveleri demek bize bunu da söyleyecek. Başka ehli beytin meyveleri demek her adımlarıyla Kur'anın, her nefesleriyle Peygamber'in, her sözleriyle ehli beytin havasını bize solutacak. Her adımlarıyla Kur'anın. Böyle midir? E, böyledir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Onları işaret ederek gitmedi mi? Sarılın dedi ehli beytime ve Kur'an'a dalalete sapmazsınız dedi. Sarılın deyip işaret ettikleri Ali ile Fatıma'ydı ilk nesilde. ikinci nesilde onların yerini Hasan Hüseyin aldılar. Onlara sarılmak aslında dalalete sapmaya engel olacaktı. Çünkü onların kameti Kur'an'ın istediği bir kametti. Öyle bir evde yetiştiler ki dostlar yetiştikleri ev Cebrail'in gidip geldiği bir ev. Hatırlayın geçmiş dersleri bir örnek vermiştim size. Bazen Cebrail'e amca diyorlar onlar. O kadar Cebrail'le haşır neşirler ki Cebrail o eve geldiğinde bazen insan suretinde gelir. Dıhiyetül Kelbi'nin suretinde, Dıhye İbni Halife'nin suretinde onlar Dıhye ile Cebrail'i ayırt edemedikleri için bazen Cebrail'e bile amca derlerdi. Yani o kadar yakındılar vahyin meleğine. Çünkü o ev Kur'an'ın nazil olduğu evdi. O ev öyle bir evdi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz her daim o evdeydi. Sünnet o evden yayıldı aleme. Hücre-i Saadet dediğimiz o ana merkez sünnetin de merkezi oldu. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev hayatına ait birçok şey onların üzerinden aleme yayıldı. Bakın bunu anlayabileceğimiz bir örneği söyleyeyim size. Yıllar sonrasına ait bir örnek. Hazreti Hüseyin Kerbera'ya doğru yürüyeceğine daha günler var. Kufelilere bir mektup yazıyor taberinin tarihinde geçer o mektubun tam metni ama orada kullandığı bir cümle çok önemlidir Hazreti Hüseyin'in der ki Iraklılara kufe ehline ben sizi Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberi dedem Muhammed'in sünnetine davet ediyorum o sünnet ki öldürülmüş yok edilmiş onun yerine bidatler ihdas edilmiştir sünneti diriltecek ya sünneti yeniden hayata taşıma gibi bir misyonu bir görevi var ya Hazreti Hüseyin'in çırpınışı bu olacak bidatler yerini aldı sünnetlerin aslında benim şu anki buradaki mücadelem yeniden dedemin sünnetlerini ihya etme mücadelesidir bu sözlerin ondan başka bir anlamı yok Dolayısıyla Ehli Beyt demek ve Ehli Beyt'in meyveleri demek Kur'an'ın çağrısının yenilenmesi, sünnetin çağrısının yenilenmesi demektir. Biz Hasan ile Hüseyin dediğimiz zaman bunların hepsini inşallah demiş olacağız. Peki gelin şöyle bir ön bilgiyle bugünkü dersimize doğru bir yürü, yürümeye başlayalım. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın biliyorsunuz Dört tane kızı, üç tane oğlu oldu. Altı çocuğu Hazreti Hatice validemizdendi. Sadece İbrahim Maliye validemizdendi. Yedi çocuğundan altı tanesini aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi elleriyle toprağa verdi. Bir baba için çok zor bir şey bu. İnanın bir evladını kaybeden bir baba ve annenin acısını onlar daha iyi bilir. Büyük bir acıdır Allah yüreklerine derman versin inşallah kimseye de böyle bir imtihan vermesin. Ama kulluğun zirvesinde olan peygamberler yine peygamberlerin efendisi olan aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz bunu. İmtihanların en şiddetlisine muhatap olurlar. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimiz de imtihanların en şiddetlisine muhatap olarak ne yaptı? Altı tane çocuğunu kendi elleriyle toprağa verdi. O çocuklardan erkek olanlar Kasım Abdullah Hazret Hatice'den İbrahim Mariye validemizden. O üç erkek çocuğu da iki yaşından fazla yaşamadılar. Hatta en fazla yaşayan Kasım'dı iki yaşında o bu dünyadan çekip gitti Hatice anamız arkasından gözyaşı dökerken cümlesi şu olacaktı. Kasım gitti sütünü bile tamamlayamadı. Efendimiz ise ona diyecekti ki o cennette sütünü tamamlayacak. Abdullah diğer ismiyle Tahir bu diğer ismi bazen başka bir çocuk olarak anlaşılır. Doğru değil aslında vahiy günlerinde doğduğu için ona verilmiş bir lakaptır bu. Tahir sadece 6-7 ay yaşayacak. İbrahim ise bir buçuk yaşında bu dünyadan çekip gidecek. Kızları biraz yaşayacak. Zeynep Valide'miz mesela vahi gelmeden Hale'nin oğlu Ebu'l As ile evlenecek. Hale, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi. Dolayısıyla teyzesinin oğlu Ebu'l As. O evlilikten Allah iki çocuk verecek. Erkek olanın Ali adı Ali, kız olanın adı Ümame. Bu iki çocuktan da Ali 17 yaşına kadar yaşayacak. Efendimizin torunlarından bahsediyoruz. Hatta ve vesselam Efendimiz hicretin 8. yılı Mekke fethi için Mekke'ye girerken devesinin önünde 17 yaşında bir delikanlı var Ali. Kimseler bilmiyor o çocuğun kim olduğunu. Bazılar onu Hasan zannediyorlar. Tanıyanlar biliyor tabii ki Hasan'ın o olmadığını. Yaşı da biraz büyük. Hasan mıdır, değil midir diye sahabe arasında bu meseleyi konuşurken duyuyorlar ki o meğer Zeynep'in oğlu Aliymiş. Hicretin arkasından Allah Ali'yi de çekip alıyor. 17 yaşındaki Ali de Hicret'in 8. yılında rahimi Rahman'a yürüyor. Ümame'yi anlattım geçen ders size biliyorsunuz Fatıma annem, annemiz ölüm döşeğindeyken Hazreti Ali'ye vasiyette bulunuyor. Benden sonra evleniyor diyor. Hazreti Ali de Ümame ile evleniyor. Evlilikleri yıllar yılı sürüyor. Hazreti Ali Kufe'de şehit olacağı sırada yatağa düştüğünde o da Ümame'ye vasiyette bulunuyor. Benden sonra amcam Muğire İbn Nevfel İbni Haris ile evlen diyor. Ümame onunla evleniyor. Allah Ali'den ona çocuk vermemiştir. Muğire'den ona bir çocuk veriyor. Yahya isminde bir oğlu oluyor. O nesilde devam ediyor. Hazreti Zeynep hicretin 45. yılında rahatsız rahmetli oluyor vefat ediyor sadece Hazreti Fatma'nın çocukları dışında Efendimizin uzun süre yaşayan torunu Ümame'dir o da Ehli Beyt'in evindedir bakın Aliye Hanım olarak yıllarca yaşayacak yıllar sonra Muğire ile evlenecek hep Ehli Beyt'in içerisinde Hasan'ın Hüseyin'in yanı başında onlara annelik yapacaktır Efendimizin diğer kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm sıralama da böyledir zaten Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma Rukiye ve Ümmü Gülsüm nübüvvet öncesi Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ile Uteybe ile nişanlılar sözlüler ayetler nazil olunca söz bozuluyor baba evine dönüyorlar birkaç yıl sonra Hazreti Osman o kızlardan birine talip olunca Efendimiz Rukiye'yi veriyor Hazreti Osman'a ve hicretin beşi, nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret ediyorlar. Allah Habeşistan hicreti yıllarında o eve bir çocuk veriyor. Erkek çocuk ismi Abdullah oluyor. Abdullah daha sonra anne ve babasıyla beraber dönüyor Medine'ye. Hicretin 2. yılı Bedrin arkasından. Rukiye validemiz rahim Rahman'a yürüyünce Hazreti Osman biliyorsunuz çok üzüldü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'a verdi. Onun için Hazreti Osman Zinnureyn lakabının sahibi oldu. İki nur sahibi oldu. Abdullah annesinin vefatının arkasından sadece iki yıl yaşamıştır. Hicretin dördüncü yılı. Dokuz yaşlarındayken bir horozun saldırısına uğrar Medine'de ondan sonra hastalanır ve onun üzerine de vefat eder. Dokuz yaşındayken Allah onu da alır aleyhissalatü vesselam Efendimizin ellerinden. Ümmü Gülsüm validemiz de Hazreti Osman'ın da çocuğu olmaz. Efendimizin torunları böyledir. Yani o torun namına bir şey görmemiş aslında. Sadece Kalan hayatta ümamedir. Onun dışında herhangi bir torunu onun hayatından sonra yaşama imkanı bulamıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu manada hasretini çocuklarının çocuklarında pek fazla gideremiyor. Neden Efendimizin? Ehli beytin hanesine ilgisi çok çok fazladır. Biraz bundan anlamamız gerekir. Tabii ki sadece sebep bu değil. Sadece Efendimiz bir dede olarak o evin üzerinde titremiyor. O işin bir boyutudur. Ama bunu bilmemiz Efendimizin o çocuklara duyduğu muhabbetin boyutunu anlamamız açısından da çok önemlidir. Hicretin ikinci yılı Bedir'in hemen arkası Hazreti Ali ile Hazreti Fatma evleniyorlar evliliğin üzerinden iki ay geçmemiştir ki Hazreti Fatma validemiz hamile kalıyor zaten bir yıl olmadan da Hasan o eve gelecek doğumuna birkaç ay var Hazreti Hasan'ın Efendimizin çok sevdiği çok değer verdiği Hazreti Abbas'ın hanımı ümmü fadıl bir rüya görür Dikkat edin bu rüyaya rüyanın tabiri özellikle çok mühimdir. O rüyayı görünce Ümmü Fadıl dehşete kapılır. Efendimiz Ümmü Fadıl'ı çok sever. Bir yengenin ötesinde bir sevgi vardır ona. Çünkü o Hatice anamızdan sonra Mekke'de iman eden ilk Müslüman hanımdır. Evin kızlarını saymasak dışarıdan ilk Müslüman olan Ümmü Fadıl'dır. Hazret Abbas'tan önce Müslüman olmuş ve birçok bir manada da Efendimiz Aleyhisselat Vesselam'ın takdirini kazanmıştır. Medine'ye gelmiştir Hazret Abbas'tan daha önce. Yine Efendimizin gözetiminde ve Efendimizin hizmetindedir. İşte o günler bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetiyle sarsılıyor ve hemen Efendimize koşuyor. Ya Rasulullah diyor. Öyle bir rüya gördüm ki halen etkisindeyim. Efendimiz Allah hayretsin diyor anlat bakayım tir tir titriyor Ümmü Fadıl anlatacak anlatmaya bir türlü kendisini o güçte bulamıyor Efendimiz biraz rahatlatıyor anlatmaya başlıyor ya Resulallah gördüm ki senin bedeninden bir parça kopuyor gelip benim evime düşüyor onu görür görmez de ben o dehşetle uyanıyorum ve bunu söylerken Ümmü Fadıl ağlıyor Aleyhissalatü vesselam efendim ise gülmeye başlıyor. Ümmü Fadıl diyor üzülme hayır görmüşsün. Nasıl ya Resulallah Fatıma benden bir parça değil mi? Evet ya Resulallah Fatıma'nın bir çocuğu olacak o çocuğa süt annesi sen olacaksın. Ve onu Kusem'in sütü ile sen besleyeceksin. Birkaç ay öncesinde Kusem isminde bir oğlu olmuş Ümmü Fadıl'ın. Aynı sütle büyüyecekler Hazret Hasan'la. Hazret Hasan'ın da bu manada süt kardeşidir. Kusem şu anda nerede bilen var mı içinizde? Ta Özbekistan'da Semerkant'ta. Zaten o öyle bir anaydı ki Ümmü Fadl. Hazret Abbas'ın hanımı çocukları. Allah ona çocuklar nasip etti. Fadl, Abdullah İbn Abbas ki en meşhur odur. Temam, Kesir, Mabet. Her birisi birbirinden daha yiğit. O çocukların her biri Allah'ın kelimesini yüceltme adına dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Ve her biri dünyanın dört bir tarafında birbirinden uzak olarak şehit oldular. Fadıl Şam'a yakın, Mabet ta Libya sınırlarında, Kusem Özbekistan'da, Semerkant'ta. Onun türbesinin üstüne ben resimlerini görmüştüm. Şah-ı Zinde yazmışlar oradaki halk. Şah-ı Zinde ne demek? Yaşayan sultan demek. Vallahi de böyledir. Yaşayan sultandır. Hem şehittir, hem de Aleyhissalatü vesselam efendimizin amcasının oğludur, hem de Hazret Hasan'ın süt kardeşidir. Kusem'le aynı süt ile Yetişeceklerinin müjdesini veriyor Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Ümmü Fadıl bu rüyanın tabirini duyunca baya seviniyor Çünkü dehşet içerisindeyken öyle bir müjde almıştır ki aldığı o müjde ile beklemeye başlıyor Ve aradan bir müddet geçiyor Ramazan ayı geliyor Ramazanın tam ortasıdır Ramazan ayı da Ehli Beyt'in tarihi için önemli bir aydır. Geçen derslerin birinde söylemiştim. Tam tarihini veriyorum. 15 Ramazan hicretin 3. yılı. Miladi olarak 1 Mart 625. Haber geliyor efendimize. Hazreti Fatma'nın bir çocuğu olmuş. Sahabe tarif ediyor şimdi aleyhissalatü vesselam efendimizi. Hicretin 3. yılı kaç yaşında efendimiz? 56 yaşında. Müjdeyi aldı diyor. Öyle bir koştu ki Fatma'nın evine biz çoğumuz ona yetişemedik. Efendimiz koşuyor biz ise arkasındayız. Fatma'nın evine geldik. Evde hanımlar var. Esma bintü Ümeys sarı bir bezin içerisine sarmış Hasan'ı. Efendimiz'e doğru getiriyor. Efendimiz şöyle bir bakıyor ki sarı bir bezde geliyor. Esma diyor başka bir renk bulamadın mı? Güzel bir renge sarsaydın benim oğlumu. Esma götürüyor o kundak bezini değiştiriyor beyaz bezle getiriyor. Niçin bunu söyledi Efendimiz? Aslında söyler Efendimiz sadece burada değil renklerin diline inanır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Renklerin dini yoktur ama dili vardır. Yani renkler mesaj verirler. Onun için Efendimiz o mesajları çok iyi gözetir. Bazen rahatsız olduğu şeyleri söylerdi. Mesela bir gün Hz Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer kıpkırmızı bir elbise giymiş. Abdullah İbni Ömer'i de çok sever Efendimiz. Şöyle bir baktı Abdullah İbni Ömer'e böyle bir elbise olur mu dedi kıpkırmızı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah hiçbir şey söylemedi. Zaten Efendimiz'e karşı nasıl bir duyguda olduğunu biliyorsunuz. Vardı eve elbiseyi çıkarttı ve elbiseyi yaktı. Bir daha giymemek için. Efendimiz duyunca şunu söyleyecekti. Keşke yakmasaydı da bir hanıma verseydi. Demek ki Efendimiz'in orada söylemek istediği şu. O renk erkeğe olmaz ama hanıma olur. Burada da o mesaj var sanki sarıyı efendimiz bir erkek çocuğuna yakıştıramıyor. Esma validemiz bunu anlayınca hemen değiştiriyor. Getiriyor efendimizin kucağına bırakıyor Hasan'ı. ve selam efendimizin o anki o halini inanın ben size anlatamam. Çok farklı bir şey. Efendimizin sevinci o anda Allah'a şükrü bambaşka bir şeydir. Bunları yaptıktan sonra efendimiz... Hazreti Ali'ye diyor ki Ali diyor ne koyacaksın adını? Ya Resulallah eğer müsaade edersen adı harp olsun. Hazreti Ali'ye dönüp diyor ki Efendimiz ey Ali hiç bu kadar güzel bir çocuğa harp ismi verilir mi? Benim oğlum bakın ifade böyle benim oğlumun adı Hasan'dır diyor. Alıyor sağ kulağına ezan okuyor. Sol kulağına kamet getiriyor. Aradan yedi gün geçiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların akika kurbanlarını kesiyor. iki tane koç kesiyor Hazreti Hasan için aynısını Hüseyin için de yapacaktır. Saçlarından bir miktar kesiyor ağırlığınca da gümüş tasattuk ediyor. Bu da sünnettir biliyorsunuz Efendimiz böyle yapmıştır böyle yapılmasını da bizlere tavsiye etmiştir. Hazreti Hasan'ın doğumunun üzerinden 11 ay geçecek. Hazreti Hüseyin doğacak. Onun da tam tarihini vereyim size. 5 Şaban hicretin 4. yılı miladi olarak da 10 Ocak 626. Yine Efendimiz o müjdeyi alınca koşacak o eve. Yine soracak Ali'ye ne koyacaksın? Ali halen tutmuştur harbin yakasını. Harp diyecek. Efendimiz yok diyecek. Hüseyin olsun diyecek ve o ikinci çocuğuna da Hüseyin ismini koyacak aradan bir yıl geçecek hicretin beşinci yılıdır Allah o eve bir çocuk daha nasip edecek o da muhassin olacak biz muhsin deriz ya muhassin olacak Efendimiz yine ismini soracak Ali'ye Ali yine harp diyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhsin de diyecek muhassin olsun diyecek Ali de itirazsız kabul edecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonra niçin o çocuklara bu isimleri verdiğini söylüyor bize. İbni Hibban'ın İbn Hibba Es-Sahih'inde geçen bir rivayet üzerinden anlıyoruz bunu. Aslında o güne kadar bölgede Hasan, Hüseyin, Muhassin isimleri bilinmiyor. Arapça kelimeler ama isim olarak pek fazla çocuklara verilmemiş. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz isim olarak bilinmeyen bu isimleri ilk kez torunlarına veriyor. Ondan sonra da ne kadar yaygınlaştığını biliyorsunuz. Bugün İslam dünyasının hangi tarafına gitseniz Hasan'ı duyarsınız, Hüseyin'i duyarsınız, Fatma'yı duyarsınız, Ali'yi duyarsınız. Allah isimleri öyle olanların özlerini hayatlarını da o isimlere layık eylesin inşallah. Onların isimleri dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır o günden sonra. Aleyhselatü vesselam efendimiz yıllar önce Ali'ye bir rol biçmişti. Ta Ebu Kubeyse dağı'nda Ali 13 yaşında el kaldırıp ben varım ya Resulullah dediği zaman aklındaki o tuttu efendimiz. Hicretin 9. yılı Tebuk gazvesi için İslam askerleri yola çıktığı zaman Ali'ye kal dedi. Kalmak zordu. Ama değil mi ki aleyhissalatü vesselam kal demişti nefsini ayaklar altına alarak kalmaya çalışıyordu Ali ki kalamıyordu yine çıkıp geldi. Ya Resulallah dedi sen beni münafıklarla çoluk çocukla bir aradan bırakıyorsun ben dedi seninle birlikte geleceğim bu sefere. Ey Ali dedi sen bu sefer kalacaksın Medine'de istemez misin? Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın ama benden sonra peygamberlik yoktur. Harun Musa'ya ne ise sen de bana olsun. Ne yaptı Aleyhisselatu vesselam efendimiz? Nübüvvetin ta 13. yılında aklında tuttuğu o rolü orada söyledi. Aslında Ali'ye biçilmiş rol Harunluktu. Harun Musa'nın abisiydi. Dolayısıyla o günkü Risalet davasının abisi olmuştu Harun. Efendimizin Ali'ye biçtiği rol de aynısıydı. Şimdi çocuklarına isim verirken de aynı dili konuştuğunu gördüğümüz zaman daha iyi anlıyoruz meseleyi. Ne diyor biliyor musunuz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz İbni Hibba'nın sahihinde geçen ben diyor çocuklarıma çocuklarım dediği Hasan Hüseyin Muhassin Çocuklarıma Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimler gibi isimler verdim Harun çocuklarına Şebber, Şübeir, Mübeşşir isimlerini vermişti Ben de çocuklarıma Hasan, Hüseyin, Muhassin isimlerini veriyorum Anlamlarının aynı olduklarını söylerler O artık İbranice dilde midir nedir bilmiyoruz aynı anlama geldiği o kelimelerden esinlenerek efendimiz Aleyhissalatü vesselam üç oğluna da o isimleri veriyor. Peki Hazret Ali ne yaptı daha sonra? Biz biliyoruz ki Hazret Ali Hazret Fatma'dan sonra 8 evlilik yaptı. O 8 evlilikten 11 tane erkek çocuğu oldu. Hasan Hüseyin'in dışında bakın 11 erkek 15 de kız oldu. Zeynep'le Ümmü Gülsüm'ün dışında. Kızlar bir tarafa dursun erkek çocuklarına gelelim. Siz olsanız aklınızda bir isim belirlemiş olsanız büyükleriniz bırakmasa bir fırsatını bulur o ismi verirsiniz. Ali'nin de aklında hep vardır harp. Ama daha sonra bakıyoruz ki 11 çocuğuna Muhammed var, Cafer var şu isimlere dikkat edin. Ebu Bekir var, Ömer var. Osman var Ali'nin çocukları bunlar Yahya var Abdullah var Ubeydullah var ama bir tane harp yok ve sebebini soruyorlar Hazreti Ali'ye cevap belli Allah Resulü'nün sevmediğini ben de sevmem diyor Ali'yi Ali yapan budur zaten Ali tam bir Alilik yapmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevmediğini ben de sevmem demiş Hayatından çıkarmıştır ama sevdiklerini hayatına koymuştur. Kimmiş sevdikleri Ebu Bekir Ali'nin sevgilisi Ömer sevgilisi Osman sevgilisi Cafer sevgilisi olduğu için çocuklarının isimleri böyledir. Hazreti Ali bu halde çocuklarının o isimlerini aleyhissalatü vesselam efendimizin koymasına böyle mutabaka, mutabık olmuştur. Muhassin'in 5-6 ay sonra vefat ettiğini biliyoruz. Ama Hasan, Hüseyin daha sonra doğacak olan Zeynep ve Ümmü Gülsüm yaşamıştır. Efendimiz Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatma'yı biliyorsunuz çok seviyordu. Seven sevdiklerinin sevdiklerini de sever. Onları ne kadar seviyorduysa o evin meyvelerini de onlar kadar hatta onlardan daha fazla sevdi. Ne kadar yaşamışlar Efendimiz'le. Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Hasan'ın yaşı daha yedi. Hazreti Hüseyin bir yaş küçük onda altı. Altı yaşında yedi yaşında. Bu kadarlık bir birliktelikleri var Efendimiz'le. Efendimizle. Açın bakın Allah aşkına hadis kitaplarını. Onlarca rivayet göreceksiniz. Onlarca. Niye peki? Çünkü Efendimizin gecesi gündüzü onlarla onlarsız hiçbir tablo yok ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de ise eğer kesinlikle onlar dedelerinin yanındadır Medine'den çıkacaksa eğer onları görüp çıkacaktır Medine'ye gelmişse eğer hanesine varmadan önce onları ve onların anası olan Fatma'yı görüp hanesine çekilecektir böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasının Onların yeri başka onların dünyasında da efendimizin yeri çok başkadır. Bilmiyorum hangi birini size anlatayım hangisini anlatmayayım ama birkaç tanesini artık vakit el verdiği nisbette size anlatmaya çalışayım. Ümmü Fadlı'nın bir rivayeti var biraz önce Ümmü Fadlı söyledim süt annesiydi Hz Hasan'ın. O günler annesinin yanında süt annesinin yanında süt emerken efendimiz o haneyi ziyarete gidiyor. Bize bu olayı nakleden de Ümmü Fadıl'dır. Olay fıkıh kitaplarında da aktarılır. Çünkü mesele fıkıh bir kaydenin oluşmasına da zemin olmuştur. Efendimiz varır, alır Hasan'ı, öper, koklar, sever, oynar onunla. O anda Hazret Hasan aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine küçük abdestini bozar. Ümmü Fadıl bunu görünce bir telaşlanır, şöyle bir hızlıca çeker alır Hasan'ı. Hasan'ın hızlıca alınması bebektir daha korkutur Hasan'ı ve Hasan ağlamaya başlar. Bakın efendimiz Aleyhissalatü vesselam o halde bir devlet başkanı sıfatıyla konuşsanız o sıfatı var, peygamber sıfatıyla konuşsanız o sıfatı var. Hangi sıfatla konuşursanız efendimizin o sıfatı var. O haline hiç takılmaz. Ve dönerdir ki Ümmü Fadla. Niye korkuttun benim yavrumu? ver der onu bana niye korkuttun der alır Hazreti Hasan'ı teskin etmeye çalışır ya Resulallah görmedi mi bak üzerini ne yaptı çıkar gömleğini yıkayayım dediği zaman Efendimiz orada o sözü söyler erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpmek yeterlidir kız çocuğunun idrarının üzerine ise idrarı ise yıkanmalıdır bu bir fıkıh kitaplarımıza giren bir hadistir Niye böyle ne, ne fark var buradaki hüküm unutmayalım süt emen çocuklar için geçerlidir yoksa yemek yiyen anne sütünden başka şeyler yiyenler için değil bu süt emen çocuklar için geçerli peki niye fark var bu fizyolojik bir şey kız çocukların idrarı biraz daha ağır olduğu için yıkanma şartını getirmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu anki tıbbi değerlendirmeler de bunun aynısını söyler söylemese ne yazar vallahi benim için hiçbir şey yazmaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz demişse benim için bitmiştir zaten bu hadisin değerlendirmesini yapan alimlerimiz çoğumuz Hanefi olduğumuz için onu söylemek durumundayım Hanefiler Hanefi imamlar Hadisin kıyasen tercihini ele alarak kıyasen bir hüküm üzerine bina ederek aslında Efendimizin erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpmesi yeterlidir hükmünün dahi yıkanmasına yorumlanacağını söylerler. Onun için erkek olsun kız olsun yıkanmasını beyan ederler ama söz böyledir teferruatını isteyenler fıkıh kitaplarına müracaat edebilirler. Asıl bizim buradan alacağımız şey şudur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o halde dahi Hasan'ın incilmesine gönül rahat etmiyor. Ve anında Ümmü'l-Fadla müdahalede bulunarak o işin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ebu Hureyre naklediyor beraber çıkmışız diyor Kaynuka oğullarının çarşısına doğru yürüyoruz. Bir sürü insan var bizim etrafımızda. Efendimiz önümüzde beraber yürüyoruz. Bir anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolunu çevirdi. Çarşıya gidecekken Fatma'nın evine doğru gitti. Biz de arkasındayız. Vardık diyor. Hazreti Hüseyin kapıda oynuyor. Annesi yıkamış. Güzel elbiseler giydirmiş. O işi bitmiş kapıda oynarken... Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hüseyin'e baktı sevdi öptü kokladı sonra döndü içeriye Fatma'ya seslenerek küçük adam nerede dedi benim oğlum nerede adeta benim adamım nerede dercesine benim oğlum nerede küçük adam nerede dedi Hazret Fatma işinin bitmediğini söyledi Efendimiz işini Bitirene kadar bekledi orada Ebu Hureyre naklediyor oturdu diyor oraya Hazret Hasan'ı bekliyor. Hazret Hasan geldi o da güzelce yıkanmış elbiselerini giymiş gelirken Hüseyin karşısına çıktı. Zaten öyledir Hazret Hüseyin biraz daha hareketlidir ona göre hemen güreşmeye başladı bir şeyler yapmaya başladı. Efendimiz böyle seyrediyor onları seyrederken de mübarek gözlerinden yaş boşanıyor. Sonra diyor ki Ebu Hureyre gitti ikisini de aldı ikisinin de başını göksüne yaklaştırdı öptü kokladı ve Bukhari ve Müslümin ortaklaşa rivayet ettiği o hadisi orada söyledi. Allah'ım ben onları seviyorum sen de onları sev onları sevenleri de sev. Seviyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Allah da şahit olsun, melekler de şahit olsun ki seviyoruz. İnşallah bu müjdenin bizlere de dönen bir yönü olur da bizler de o sevgiden dolayı kurtuluruz. İbni Manzur rivayet ediyor. Diyor ki Hazret Fatma bir gün bir dörtlük ezberletmiş Hazret Hasan'a. Efendimiz de duymuş. Hazreti Fatma zaten şairdir biliyorsunuz geçen dersten biraz bahsettik. Ne zaman görse Hasan'ı. Hadi Hasan oku o şiiri diyor. Haz Hazret Hasan o şiiri okuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi duyunca o şiiri dönüp sahabeye de diyor. Duydunuz mu Hasan'ın şiirini? Duydunuz mu oğlumun şiirini? Onlar duyuyorlar ama bir daha duymak istiyorlar. Ya Resulallah bir daha okusun diyorlar. Bir daha okuyor. İbni Manzur'un yine naklettiği o rivayette. Hazreti Ebu Bekir de bir gün o tablonun içerisinde. Hazreti Ebubekir Bekir diyor ki şiiri okuttu sonra aldı Hasan'ı yüreğine bastı yine öptü yine öptü ve orada dedi Allah'ım bunlar benim reyhanlarımdır bunlar benim çiçeklerimdir ben onları seviyorum sonra sahabeye dönüyor siz de onları sevin diyor. Efendimizin onlara olan muhabbeti Hazreti Ebubekir'in Bekir'in rivayetiyle böyle. Cabir bin Abdullah naklediyor. Bir diyor baktım geliyorlar. Hasan'ın elinden tutmuş Hüseyin kucağında. Biraz yürüdükten sonra Hüseyini indir alıyor Hüseyini indiriyor aşağıya Hasanı alıyor kucağına. Böyle yürüyorlar. Ben biraz takip ettim onları. Sonra dedim ki ne de güzel bir bineğiniz var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dedi ki biniciler de güzel biniciler de. Hadislere bakın şu ifadeyi ve şöyle bu tarz bir rivayeti farklı şekillerde de görürsünüz. Mesela Hazreti Ömer de aynı olaya bir gün şahit olmuştur. Ebu Eyyub El Ensari de aynı olaya şahit olmuştur. Aslında burada bir çelişki yok. Ben şöyle anlıyorum. Üçü de doğru görmüştür. Çünkü ve vesselam Efendimiz bir defa yapmamıştır bunu birkaç kez yapmıştır. Mesela Ebu Eyyub el Ensari'nin aktardığı rivayeti söyleyeyim. Vardım diyor Hücre-i Saadet'e bir de ne göreyim. Ali ve Selam Efendimiz dizlerinin üzerinde, tahayyül edin, dizlerinin üzerinde Hasan arkasında, Hüseyin önünde Efendimizin sırtında. Ve diyorlar ki dedelerine ben diyebilir miyim o cümleyi bilmiyorum ama anlayın artık ne dediklerini sürmeleri için dedelerinin onları biraz daha hızlı götürmeleri için bir şey diyorlar. Ben onu görünce diyor şaştım kaldım. Sadece orada söyleyebildim. Ne de güzel bir bineğiniz var. Efendimiz orada yine aynı şeyi söyledi. Süvariler de güzel, biniciler de güzel dedi. Aynı tabloya Hazreti Ömer de şahit olacak. Dedeye bakın, torunlara bakın artık ne derseniz deyin. Ebu Hureyre yine rivayet ediyor. Yine geçtik diyor evden bir baktık ağlama sesi geliyor. Efendimiz hiç dayanamazdı onların ağlamalarına. Hemen seslendi. Yavrularımı kim üzdü kim ağlattı onları? Hazreti Fatma içeriden sesleniyor diyor ki babacım su yok evde susuzluktan dolayı ağlıyorlar. Çağırıyor Hazreti Hasan'la Hüseyin'i o tutturuyor dizlerinin üzerine. Sahabeye de su getirmelerini istiyor. Sahabe gidiyor biraz geç geliyor. O günler Medine'de su sıkıntısı vardır. Ebu Hureyre diyor ki dayanamadı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dilini çıkardı önce Hasan'a sonra Hüseyin'e emin dedi onlara dilini emdirdi ki susuzluklarını gidermek için. Dede böyle bir dede. Muhabbet böyle bir muhabbet. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlara olan yaklaşımı böyle. Ebu Hureyre yine başka bir rivayetinde şunu diyecektir. Vallahi diyecek ben defaatle şu gözlerimle gördüm. Efendimiz Hasan'ın göbeğini açar tam göbeğini öperdi. Hem de defaatle. Onun için aynı Ebu Hureyre yıllar sonra Hasan büyümüş bir delikanlı olmuş. Yıllar sonra Hasan'a diyecek ki bir şey istesem yapar mısın? İste diyecek göbeğini bir aç. Ne yapacaksın diyecek bir aç diyecek, açacak Hazreti Hasan Ebu Hureyre eğilecek ve defaatle öpecek. Vallahi ben burayı aleyhissalatü vesselam efendimizin defaatle öptüğümü, öptüğünü gördüm diyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muhabbeti. Yağla i̇bn Mürre rivayet ediyor. asaptan hadis rivayet eden sahabilerden biridir. Oturuyoruz diyor aleyhissalatü vesselam efendimizle beraber. Sahabilerden biri geldi bizi yemeğe davet etti çıktık oraya doğru yürüyoruz o anda önümüze Hüseyin çıktı Efendimiz şöyle ellerini açtı gel gel diye Hüseyin'i çağırıyor Hüseyin de dedeye şaka yapıyor gelmiyor o da o tarafa koşuyor bu tarafa koşuyor Efendimiz de onunla beraber yakalamaya çalışıyor Hüseyin biraz Efendimiz'i yorarak en sonunda Efendimiz onu kucaklıyor. Diyor ki Ya'la İbni Ümeyye dikkat edin Ya'la İbni Mürre tuttu diyor çenesini Efendimiz şöyle önce iki dudağını öptü sonra burnunu sonra kulaklarını sonra gözlerini. Niye bunlar o gözler o dudaklar Resulullah'ın yolunda bir gün şehit olacaklar ve birileri o gözler dudakla oynayacak. Aynı olaya şahit olanlar da bunu bildikleri zaman o zalimlere o hakikate aykıracaklar. Onlardan bir tanesidir işte Enes bin Malik. Onlardan bir tanesidir Ebu Berze el-Eslemi. Çek o zalim kılıcını diyecekler o kamçını. Vallahi biz o dudakları defaatle aleyhissalatü vesselam efendimizin öptüğünü gördük diyecekler. Sanki efendimiz o mesajları verircesine bunu yapıyor o orada kalmış bir şey değil sanki onlar olacak ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yıllar sonrasına o dudakların kıymetini öğretircesine bu işi yapacak Yala İbni Mürre de onu rivayet edecek hepiniz biliyorsunuz onları anlatmama gerek yok namazla gelip dedelerinin sırtlarına oturmaları Efendimizin omuzlarının üzerinde durmaları biliyorsunuz bunları kaç kez hem de eğer namazda dedelerinin yanındaysalar yanındalar, yanında değillerse kesinlikle dedelerinin omuzlarında ya da sırtlarındalar. Hutbe veriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İçeriye girdiklerinde Hazreti Ebubekir'in rivayetlerinden biridir. Diyor bir bize bakıyor, bir Hasanlı Hüseyine bakıyor. Bir bize bakıyor, bir Hasanlı Hüseyine bakıyor. hutbeyi öyle bitiriyor. Ya da bazen düştükleri zaman dayanamıyor aleyhissalatü vesselam. iki ya da üç tane böyle rivayet vardır. Sözünü yarım bırakıyor. Hutbede onlarca yüzlerce sahabinin bakışları arasında iniyor. Geliyor o torunlarını alıyor. Öpüyor kokluyor seviyor. Yeniden çıkıyor hutbeye sözlerine kaldığı yerden devam ediyor. O rivayetlerden bir tanesidir işte. Gelmişler güzel elbiseler giymişler. Kıymıyor insan bakmaya. Zaten çok güzeldirler. Hazreti Hasan aynen Efendimiz. Aynen. Ashabın içerisinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e benzeyen 5 isim sayılır. O 5 isimden en fazla Efendimiz'e benzeyen Hazreti Hasan'dır. Ya Hüseyin? Onu da şöyle tarif ediyorlar. Göğüsten yukarısı Ali. Ali göğüsten aşağısı Resulullah niye böyle bir tarif çünkü Hazreti Hüseyin'in de yürüyüşü aynen aleyhissalatü vesselam gibidir ayaklar adımlar aynı olduğu için Efendimiz'e çok benzer ama yukarısı Hazreti Ali'ye benzer onun için Hazreti Ebu Bekir Hazreti Hasan'ı sevdiği zaman şöyledir gel babasına değil de dedesine benzeyen torun Hüseyin'i sevdiği zaman da gel hem babasına hem dedesine benzeyen torun diye sever. O çok iyi bildiği için Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı onun dünyasında Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yeri budur. Çok güzel elbiselerle giriyorlar. Efendimiz anında bakıyor onlara dayanamıyor sözlerini yarım bırakıyor iniyor aşağıya onlara sarılıyor öpüyor kokluyor çıkıyor. Ve sözlerini şöyle devam ettiriyor. Allah nasıl güzel doğru nasıl doğru buyurmuş. Tegabün suresinde der ya Rabbimiz mallar evlatlar sizler için birer fitnedir. Birer imtihan vesilesidir. İşte bakın dayanamadım onların sevgisine indim aşağıya diyecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında onların yeri bu. Camide olan tablolarından birini yine Cabir bin Abdullah anlatıyor. Hüseyin girdi diyor içeriye. Efendimiz Hüseyin'e şöyle bir baktı. O bakışlarını biraz derinleştirdikten sonra dedi ki sen cennet gençlerinin efendisisin. Ve Hazreti Hüseyin'e orada o müjdeyi verdi. O müjdeyi daha sonra ikisine birden de verecektir başka bir rivayette. Üsame İbni Zeyd rivayet ediyor diyor ki ben yaşça büyüktüm onlardan çünkü Üsame'nin doğumu miladi 605'tir. Neredeyse Hazret Hasan'dan 8 yaş büyük ama Efendimiz beni onlardan ayırmazdı. Onları iki bacağının üzerine dizinin üzerine otutturduğu zaman beni de dahil ederdi o halkaya. Üçümüzün başını göksüne yaklaştırır. Allah'ım ben onlara merhamet ediyorum sen de onlara merhamet et diye dua ederdi. Aynı Üsame Bukhari'ye lafsız olarak hadis olarak son cümlesi giren olayı bize naklediyor. Olayın ayrıntıları Tirmizi'de de var. Diyor ki bir gün Efendimiz'e bir işi söylemek için geldim eve Efendimiz dışarıya çıktı cübbe var üstünde. Ama cübbesi hareket ediyor alttan bir şeyler var korktum diyor ben ne olduğunu da anlayamadım. Söyledim söyleyeceğimi bir anda cübbesini kaldırdılar Hasan bir tarafa Hüseyin bir tarafa koştu. Ben o hali görünce gülmeye başladım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada söyledi o sözü. Bunlar benim torunlarımdır. Bunlar benim kızımın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum sen de sev onları sevenleri de sev aleyhissalatü vesselam efendimizin üsamenin şahit olduğu o tabloda aktardığı da bu bize son bir rivayetle sözlerimi toplayayım İbn Abbas naklediyor bize Hazret Fatma geldi diyor bir gün telaşlı telaşlı baba dedi oğulların kayboldu uzun bir zamandır gittiler dönmediler Ali'ye de ulaşamadım nerede olduklarını da bilmiyorum Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatma anamızı teskin etti ve orada bir dua etti ki çok güzel bir duadır o. O dua aklınızda olsun. Ya Rabbi eğer iki torunum denizde iseler yani bir suyun kenarında iseler inayet kanı kayığın ile sahile ilet. Eğer sahrada iseler hidayet rehberinle evlerine döndür. Bu duayı yaptı. Sonra grup grup bizi ayırdı ve biz Medine'nin civar yerlerinde onları aramaya koyulduk. Bir müddet aradık bir kayanın arkasında bulduk korkmuşlar birbirine sarılmış öylece duruyorlar. Efendimiz onları görünce sarıldı yine öptü yine kokladı İkisini birden kucağına aldı yürümeye başladı. Buradan sonrasını Ebu Eyyub El Ensari anlatıyor diyor ki dedim ki ya Resulallah birini ver bana ben taşıyayım senin yükün ağır İkisine de şöyle bir sarıldı hiç bunlar ağır olur mu dedi ey Ebu Eyyub hiç bunlar ağır olur mu dedi eve gelene kadar o taşıdı ve taşırken de yolda onlara diyor ki Ebu Eyüp sen biliyor musun benim oğullarımın babası kim annesi kim dedesi kim ninesi kim Teyzeleri kim? Amcaları kim? Onları sayıyor. Onların babaları Ali'dir. Anaları Fatma'dır. Dedeleri Resulullah'tır. Nineleri Hatice'dir. Teyzeleri Zeynep'tir. Rukiye'dir. Ümmü Gülsüm'dür. Halaları Ümmü Hani'dir. Amcaları Cafer'dir. Sayıyor da sayıyor. Şereflerinin nereden kaynaklandığını söylüyor. Ümmü Ebu Eyyub El Ensari... Bir ömür o manzarayı unutmayacağım ve anlatacağım demiştir anlatmıştır. Unutulacak bir manzara mıdır bu manzara? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlara olan sevgisi sevdası böyle. Peki Efendimizin sevgisinin dayanağı nedir dostlar? Acaba sadece bir dedenin evladına torunlarına olan sevgisi midir bu? Sadece inanın bu değildir. Ehli beyte biçilen bir rol var ki biz o rolün üzerinde ısrarla duruyoruz durmaya da devam edeceğiz. Dinin intikal ve muhafazasında Allah onlara bir rol biçti. Resulullah da o rolü aleme gösterdi. Onun için onlar kurban bir nesildi. Onun için onlar özel bir nesildi. Onun için onlar bu sevgiyi hak eden bir nesildi. Hak ettikleri için aleyhissalatü vesselam efendimiz sevdi. Bize de sevmemizi istedi. Allah hepimizi sevenlerden etsin. Sevgilerinden ayırmasın. İnşallah onların sevgileri bizlere darusselamın kapılarını açsın. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.